17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri Depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Candekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde PopTest bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gürel Tellal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Önder Algedik arkadaşımız. Merhabalar Önder, hoş geldin programımıza. Merhaba, diyorum. Merkez selamlar. Günaydın, iyi günler. Evet, Nuray Hocam, Argunyum, Muzaffer Tunca, sizler de programa hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet, Önder Algedi'yi kısaca tanıtmak istiyorum. E, proje yöneticisi enerji ve iklim uzmanı çeşitli sektörlerde proje yöneticiliği yaptıktan sonra son yıllarda iklim değişikliği ve enerji alanında uzman olarak çalışıyor. İklim, Enerji, Çevre Sorunları Araştırma Derneği Başkanı olup 350ankara.org iklim Aktivist Grubu'nun kurucularından Raporlarına ve arşivine Önder Algedik.com adresinden ulaşmanız mümkün. Evet, Önder tekrar hoş geldin. Hoş Bugün hoş. seninle e, Pazartesi günü 25 Nisan e, 2022 Pazartesi günü kaleme almış olduğun makalenle ilgili konuşmak ve sorular sormak istiyoruz. Başlığı da e, son derece enter enteresan. Başkent Duvar Gazetesi'nde yayınlandı. Bu makale konusunda biraz bilgi verebilir misin? Ayrıca makalenin içinde geçmişteki makalelerine de atıf yapıyorsun. Bir özet yaparsan çok seviniriz. Makaleyi okunmamış olan dinleyicilerimizin de durumu görmeleri, bilgi edinmeleri için ondan sonraki sorularımız onlar açısından da daha anlaşılır hale gelecektir. Çok teşekkürler bu davet için ve bu güzel Haziran'ın için de çok teşekkürler. Şimdi neden Boşkent gibi bir yazıyı yazdım ve neden Boşkent gibi başlık bir başlık ve konusu seçtim? İki ayrı soruyu cevaplamak istiyorum bu yazı üzerinden. Şimdi genel iklim değişikliği üzerinden baktığımız zaman Türkiye'de en temel sorun fosil yakıtları tüketimi yanında bunun patlatan asfalt ve beton olduğunu görüyoruz. Yani siz kömür bir defa yakıyorsunuz ama yapıp döktüğünüz asfalt ve beton her sene size kömür ve petrol ...ve gaz yaktırıyor. Şimdi dolayısıyla iklim açısından baktığımız bir konu... ...burada inşaat sektörü Türkiye'de kritik bir sektör. Her sene seri gazı envateli incelerimi... ...2020 yılında pandemiye rağmen... ...Türkiye'de emisyonlar patlamış... ...tarihi rekorunu kırmış... ...ve burada amiral gemisinde çimento üretimi olduğunu gördüm. Bu da bir motivasyon aslına bakarsanız. Bu işin çok ciddi bir ekonomi politiği var. Daha da önemlisi... ...belediyecilik açısından çok iyi bir okuma... ...yaptırıyor sizde. Ama asıl önemlisi... Son 6 ayda kiralar ve konutlar üzerinden çok ciddi bir tartışma dönüyor. Ve şu an işte en son bir Londra'daki emlak kuruluşu çalışma yaptı. E, dünyada %10 civarını pandemi sonrası ev fiyatlarında artış varken bizde %108 gibi rakam gözüküyor. Bununla ilgili farklı göstergeler de var. Bu ayışmanın sebebini sorgulamak istiyorum. Ve tabii ki benim bakış açım enerji ve değişikliği olduğu için e, boş yazmaya Karar verdim. Neden boş kent diyorum? Aslında <gülüyor> uzun süredir üniversitelerde, çeşitli kuruluşlarda yaptığım sunumlarda şu soruyu soruyorum insanlara: Türkiye'nin ikinci büyük kenti neresi? Herkes başkent diyor. İstanbuldan sonra başkent geliyor. Hayır, boş kent. Çünkü boş e, evlerinin sayısı o kadar fazla arttı ki daha önce çeşitli belediye başkanlarından reklamları duyduğumda şaşırmıştım. Sonra Dünya Gazetesi'nde benzer birkaç yayında bu tür çalışmalar yapıldı. Konut stoku adı altında. Yani satılmayan konutlar, biliken konutlar şeklinde. O aritmeti tekrar yaptım. Muhtemelen ufak tefek değişiklikler vardı ama Türkiye kaynak kaldım bu anlamıyla. Ve hakikaten 2021 yılında boş kentin nüfusunun başkenti geçtiğini çok net görebiliyorum. Rakamlar ölçüsünde. Dolayısıyla makalem şunu anlatıyor. Türkiye'de 2000 yılından sonra bir... Kooperatif çiçilin öldürülerek konut, konutun, barınmanın özel sektörü teslim etme, edilmesi, devamında kamu politikalarıyla e, müteahhitlerin beslenmesi ve bunun akabinde oluşan boş ev stoplarıyla ortaya çıkan a, boş üretim ve bu boş üretim bir de üst, üstüne kat çıkan yabancıları konut satışı. Biliyorsunuz eskiden yabancı konut satışı bu kadar kolay değildi. Son yıllarda vatandaşlıkta getirildi. 1.6 milyondan fazla boş evin yanında e, 250 binden fazla atıl kullarından bir kısmı son yıllarda vatandaşlık için alınmış ev bulunuyor. Baktığımız zaman 1.7-1.8 milyonluk bir e, boş konut stoku olasılığı var. Bu da Ankara'dan çok daha büyük bir kent yapıyor. Dolayısıyla yazın aslında boş kent iklim açısından, kriz açısından, kanser politika açısından ve şu an toplumda yaşanan yoksulluk açısından bu işin altyapısı olabilecek parametreleri ortaya döken bir yazı diyebilirim. Evet, bir de daha önceki yazılarını atıp yapıyorsun makale içinde. Onlardan da kısaca özellikle tabii ki bu konut sorunu, sorunuyla ilgili eski makalelerine de kısa atıplar yaparsan iyi olur. Tabii. Şimdi şöyle, ben aslında 2017 yılından bu yana e, duvarda yazıyorum. Ve e, duvarda e, yazmamın sebebi aslında iklim ve enerji konusundaki bu tartışmaları herkesin öğrenebilmesi. Bu makalede e, aslında son 3 ayda e, iki tane önemli yazı yazdım. Bir tanesi 2020 yılı envanteri. Geçen hafta yazdım. Orada çok ciddi bir şey var. Onun da bulmuyorum. O önemli bir tartışma. Çünkü... Biz 2020 yılında hatırlayın pandemiden dolayı doğanın geri dönüşünü kutluyorduk. Mart Nisan aylarında boğazda yunus gördük. doğa canlandı. <gülüyor> ama sonrası öyle gelmedi ve 2020 yılı düşündüğümüzden çok kötü bir yıl olmuş iklim açısından. Bunun aslında verilerini daha önce ortaya koymuş, geçen hafta ortaya koymuş ama birkaç hafta evvel de çimento sektörünün 2019'da 42 milyon ton olan tüketiminin 2020'de 59 milyon tona 2021'de de 62 milyon tona çıktığını tespit ettim çimento ile ilgili. Bunlara niye söylüyorum? Şimdi çimento öyle bir hale gelmiş durumda ki şu an çimento sektörü bizim e, kuraklığımızın da başrol oyuncusu. Bizim tarımsal sefaletimizin de başrol oyuncusu. E, bu rakamlar ortaya çıkıyor ve siz tarımla çimento sektörüne konut fiyatlarındaki artışı ilişkilendirmezseniz bu sadece e, çıplak bir kapitalist tartışma olur. İlişkendirdiğiniz zaman toplumsal sıkışmışlığı da anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında verileri birbirine entegre ettiğiniz zaman bu yazıların ucu benim enerji yazılarına da dayanır. Yani EUAŞ'ın bir kamu kuruluşu olarak nasıl ucuz elektrik üretip satıp e, veriyorken bize vermiyorken bize bu fiyatlarla alakasız bir fiyatla veriyorken bizim aslında 3 kooperatiflerle 3 kuruşa mal ettiğimiz şeyleri şimdi 30 liraya alamadığımızın hikayesi de bir benzer taşıyor diyebilirim. Evet. Bir de tabii ki o kooperatiflerin oranıyla ilgili verdiğim bilgiler, istatistiki bilgiler son derece enteresan. Onu da programımızın içinde ele alırız. Muhakkak sorularımızdan birisi de o olacaktır. Nuray Hocam hemen size söz verebilir miyim? Önder Bey yazınızı bir, bir ilgiyle okudum gerçekten e, çarpıcı e, sonuçlara varıyorsunuz konuyu daha iyi anlamak bakımından e, şöyle bir soru aklıma geldi şimdi e, hani klasik e, iktisat açısından bakarsak arz talep e, ilişkisi açısından bakarsak e, şimdi bu e, bu kadar fazla Yazınızda ifade ettiğiniz e, yüz binlerce e, konut fazlası, boş konutun bulunduğu bir ortamda, hani dışarıdan böyle baktığınızda e, bu kadar arz fazlasının olduğu yerde fiyatların da düşüyor olması gerekir gibi bir sonuç varabilirsiniz. Ama durum hiç öyle değil. Tabii bunun çeşitli nedenleri var ama e, ben bazılarını görüyorum ama yine de. Bu konutların çoğunun e, ucuz ma, ucuza mal edildiğini yani bekledikleri için, eskiden yapıldıkları için aslında durdukları yerde mi fiyatları arttı yoksa enflasyon mu bunu körükledi? Bu konuyu biraz açar mısınız? Bu çünkü biraz kafa karıştırıyor gibi geliyor bana. Şimdi çok önemli bir soru ve bu aslında bu sorduğunuz sorunun arka planı hep beraber çalışmamız gerekiyor ki asıl kaynağını bulalım ki çözüm üretelim. Ama benim yazımın çerçevesi ve konu alalımın çerçevesiyle gördüklerimi söyleyebilirim. Dağın öte yanında ne olduğunu tabii ki bilmiyorum. Şimdi enerjikliğimden baktığım için ancak bu kısıtlarla bakabiliyorum. Fakat şunu gördüm. Şu an Türkiye'de yatırım amaçlı yani rant spekülasyonu üzerine kurulu İki türlü alım var. Bir tanesi yabancıların alımı. Bunların önemli bir kısmı rezidanslarda satış yapmışlar. Belli. Zaten bunu Arap emlak şirketleri haberleriyle de teyit edebiliyoruz. Bunlar da yaygınlaşmaya başladı. İkincisi yabancı alımlar dışında Türk alımların da artışı çok fazla. Yani rant için burası çok gelir getirecek. Bir ev kapatalım ileride değerlenir mantığıyla da satış olduğunu biliyoruz. Ama bu işin biraz daha detayında biriken ranttan dolayı İnşaat sektörünün çok fazla atıl üretime geçtiği görülüyor. Ve atıl üretimi, aşırı üretimi soğutmak için rant artışlarıyla besliyorlar. Ve ucuz evleri de yıkmaya çalıştıklarını çok rahatla görebiliyoruz. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla burada böyle bir yatırım amaçlı ev meselesi piyasayı bir düzeltip soğutuyor. Ama bunu ölçmek lazım. Tabii ki bu, bunun göstergesini bulmak lazım. Ama asıl önemlisi Türkiye'de şu an konut sahipliği oranında düşüş var yani 60'lar küsur civarındayken 2015'lerde 57'lere kadar çekilmiş durumda daha fazla insan kiracılışıyor ve bir başka soğutucu faktörde ikinci üçüncü ev almak yani İstanbul'da oturup Datça'da ev sahibi olmak İstanbul'da oturup Bodrum'da ev sahibi olmak Ankara'da oturup Alanya'da ev sahibi olmak gibi çift ev meselesi söz konusu. Dolayısıyla bir rebound efekt yani bir ters teknoloji söz konusu. Yani kişiler, kişi başına sahip olan ev metre karesi incelemek lazım çok değerli bir parametre olabilir. Arttığını görüyorum. Tabii ki bu üst seviyede gördüğün şey. Bunun altı inmek lazım o yani konular. Siz daha uzmansınız, daha iyi çalışma yapabilirsiniz. Hakikaten altı inmek gerekiyor ama şöyle bir şey şu an konut yapılan konutların hiçbiri insanların toplumsal, sosyal ve biyolojik ihtiyaçlarını karşılamıyor. Konutlar değil. Niteliklerini zaten tartışırız. Ee, yani ben enerji açısından baktığım zaman Türkiye'de 90-2005 yılı arası e, olan evlerin enerji kalitesindeki dönüşümle 2005 sonrasını karşılaştırdığımda arada bir uçurum görüyorum. Şimdi gazı envanteli açısından inceliyorum konutları. Ee, Avrupa ile başa baş iken bu dönemde biz enerji açısından şu anki evlerin önemli bir kısmı aşırı enerji tüketen ve enerji bağımlı evler aslında bakarsanız. Hocam, sorun Benim bir, bir sorum daha var belki. Ee, şimdi e, <gülüyor> bu stoku e, yani altı duran yahut boş olan e, bina stokunu tahmin etmeye çalışırken e, bir takım parametreler kullanıyorsunuz. İşte e, kullanım izni e, bir parametri, ikincisi satış, bir başkası da inşaat izni. Şimdi özellikle kullanım izni konusunda kafamda bir takım sorular oluştu yazınızı okuyunca. Şimdi Türkiye'de eskiden kullanım izni olmadan iskan etmek o kadar kolay değildi. Çünkü elektrik su bağlamazlardı. Fakat daha sonra bu sulandırıldı. Bağlam bağlamaya başladılar. Ve sayısını bilmediğimiz kadar konut bugün kullanım izni olmadığı halde kullanılıyor bil fiil. Şimdi bu bu durum sizin tahminlerinizde nedenli etkili olabilir? O onu merak ettim. Ee, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle ben burada eee Türkiye'nin hesaplamalarını, verilerini ve özellikle emlak sektöründe çalışanların verilerini referans alıyorum ve onları atıfta bulunuyorum zaten yazımda. Devamını öğrenmek isteyenler için fakat bu metodolojide dediğiniz noktalar yok. Çünkü mevzuat okuması ve mevzuat suistimallerini eklediğiniz zaman rakamın artacağı çok belli. Bunu ölçemiyoruz. Bu anlamıyla aslında yaklaşık rakam kullanıyorum. E, dediğiniz rakamı bilmiyorum. E, buna dair bir indikatör göremedim. Çalışmak lazım belki bulunabilir. Ama benim rakamım örneğin 1.7 milyonsa öyle tahmin ediyorsam sizin söylediğiniz rakamla bu rakamın da üstüne çıkıyoruz aslında evet, bakarsanız evet. ya da bir farklılık oluyor. E, dolayısıyla aslında bu dediğin şey ister azalsın ister arttırsın. Konuş sektöründeki sağlıksızlığa ve mevzuat kaynaklı suistimallere dair bir ölçüt koyuyorsunuz ortaya. E, bu resim daha da kötüleşiyor diye düşünüyorum. Evet çok haklısınız. Evet. Benim şimdilik aklıma gelen sorular bunlar Gürhan Bey. Çok sağ olun hocam. Evet. Ben hemen bu kooperatifler konusuna dönmek istiyorum. Çünkü enteresan 2002 yılında kullanım izni belgesi alan 3 daireden birini kooperatifler oluşturuyor diyorsun. Yani %30'un üstünde bir kooperatif yapısı yapıları söz konusu. Fakat ondan sonra çok hızlı bir şekilde düşüş başlıyor. 8 yıl sonra %9'a. 2021'de ise %1'e iniyor. Yani neredeyse hiç yok gibi. O güne kadar var olan yasalarda kooperatifleri engelleyen bir takım değişiklikler yapıldığı için mi bu böyle? Yoksa bunun başka nedenleri var mı? Bu konuda hiçbir şey var mı? İncelemen veya bu konuda tespitin, istatistiğin. E, gerekçeleri hakkında e, bir açıklama yapabilecek durumda mıyız? E, aslında şöyle ben hani e, bazı gözlemlerim var ama o gözlemleri anlamak için datasetimi biraz okumak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman e, 2002 yılında daire sayısı içinde kooperatiflerin payı %32 yüz ölçümü olarak da %27'lik paya sahip. Yani e, kooperatifler daha mütevazi, daha ölçütlü şeyler yapıyorlar. Doğru. Ee, bu kooperatiflerin %32'lik payı 2002'de, yani her üçünden bir tanesini kooperatif yapıyorken e, 2009'da %11'e düşmüş, 2010'da %9'a düşmüş ki bu dönemde Türkiye'de çiment üretimi 20-30 milyondan 40-50 milyon tona atladığı dönemdir. Yani kooperatifler devreden çıkarken e, özel sektör devreye girmeye başlamış ve e, 2000 Bakıyorum 2002'den 12'den itibaren hep %3'ün altında durmuş. Şu an %1. Yani resmen yok gibi bu anlamıyla. Ee, kooperatifler ve daha büyük yapanlar da daha büyük şeyler yapıyorlar. Ee, daireler yapıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Adı kooperatif ama kooperatif film fırsatlarını yaratan girişimci bir yatırım. Yani kooperatif daha ölçülü bir şey yapmak durumdadır. Dolayısıyla kooperatiflik aslında öldürülmüş. Şu an sadece... Olanda rant için çalışan şeyler. Bunlar rakamlarda okudan şeyler. Şimdi çimento'daki artışı e, ko kooperatiflerin yok oluşunu ve toplam üretilen el miktarını koyduğunuz zaman acayip bir resim ortaya çıkıyor. Burada iki yönlü şey var. Bir tanesi kooperatifçilik düzenlemesini gevşeterek Türkiye'de kooperatifçilikteki suistimallerin önünü açmak. Bu aslında kooperatifçiliği zayıflatan ve yani kooperatifler yolsuzluk var denen şeyler. Yani şu an Türkiye'de 90'larda konu sahibi olması, imkansız olan insanların sahip konu sahibi olmasını sağlayan şeydi KORPAT. Şu ansa asla böyle bir rol yok çünkü öldürüldü. Böyle bir araç değil. Dolayısıyla bunu çok net görebiliyoruz. İkincisi ise kork normal şeyde inanılmaz intihazlar sağlanmış. Yani şimdi ben yüzde olarak veriyorum ama bir başka şey daire sayısı örneğin 2002 yılında daire sayısı 105 binken özel sektörün 2021'de ...beş yüz neredeyse 6'ya katlanmış. E, dolayısıyla kooperatifleri öldür... ...özel şirketlere imtiyaz sağla... ...bunun için TOKİ'yi kullan, Emlak Bank'ı kullan... ...hani bunlar da ayrı bir tartışma olacak şeyler altlarında doldurmak gerekiyor. Bu sayede e, kazanan e, müteahhitler ve çimento sektörü olmuş... ...kaybeden doğa ve toplumu olmuş... Evet ben tabii ki hemen bu TOKI konusuna girmek istiyorum. Ee, elimizde herhangi bir veri var mı? Yani bu dönem içinde bu değişimi sağlamada TOKI'nin e, rolü üzerine e, bir takım istatistiki bilgiler var mı? E, bütün bu yapılaşmayı, özel şirketler ar aracılığıyla gerçekleştirilen yapılaşmayı e, TOKI'nin çok teşvik ettiğini biliyoruz. Çünkü ortaklıklar kuruyor araziyi veriyor, arsayı veriyor ve özel bir şirketin bu arazi üzerinde konut yapmasını sağlıyor. Orada çeşitli düzeylerde arazinin konumuna göre ve fiyatına göre, gelecekteki fiyatına göre değişik sözleşmeler yapıldığını biliyoruz. Bütün bunların içinde devletin, kanunlarda değişiklik yaparak, yönetmeliklerde değişiklik yaparak hatta bazı yönetmeliklerin bu dikkate alınmamasını sağlayarak yaptıklarının dışında bu süreci TOKİ eliyle nasıl kuvvetlendirdi? Sadece TOKİ değil tabii mesela daha önceki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Kiptaş'ın ...önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bu konuda söyleyeceklerin var mı Önder? Hemen e, şimdi data setime bakacağım. Aslında bakarsanız TOKİ'nin e, Toki yıllık raporlarından bu konuda daha çok veri var. Ama benim TÜİK'ten almış olduğum e, yapı kullanım izin belgesi istatistikleri içinde... ...devletin payı, içinde TOKİ'de var, başka faktörlerde olduğunu tahmin ediyorum ama çalışmak lazım ama devlet diyelim sadece tokey dip kafa karıştırmayalım. Devletin payı 2002'de %2 iken 2008'lerde %11, 14, 13 diye gitmiş. E, şu sıralar %6, 7, 8 oranında e, dolaşıyor. Bu şu anlama geliyor. Devlet dominant değil ama en büyük oyuncu ve biraz detay girdiğiniz zaman şartnamesine, iş modeline girdiğiniz zaman da piyasayı belirleyici moda evet. çünkü kendi yaptığı işlerde müteahhitlere verdiği şartnamede aslında iklim değişikliğini e, fosil tüketimini sıfırlayabilir ve bunu da sübvanse de edebilir mesela en basitten asla yapmıyor ve piyasanın e, meşrebini belirleyen yani Toki burada e, bir TOKİ burada dominant olan değil ama piyasayı belirleyen oyuncu olarak e, inisiyatifini özelden yana daha geniş konutlar, daha atıl konutlar, daha metrekaresi yüksek konutlar, daha ısınma enerji faturası yüksek konutlar şeklinde kullanan bir yer. Yani çok basit gözlem söyleyeyim. Şimdi Kızılcamam'a inersiniz. Kızılcamam eskiden Bağbahçeli'nin içinde olduğu bir yer. Tepede 15er katlı kuleler vardır tepe kenarında ve kömür yakarlar. Bunların hepsi 20 yılı evvel e, aslında normalde bahçesinden budadığı ağacı kesen, yani biyokütle kullanan insanlardı. Biraz dikkatle okuyunca Türkiye'nin son 20 yılında e, kırsaldaki konut meselesinin bozulmasını sağlayan 3 oyuncu var. TOKİ, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü. Devlet Su İşleri'nin buradaki rolü konusunda da kısa bir bilgi lütfen. Tabii ki ya deve su işleri aslına bakarsanız bir dizi yaptığı barajlarla kendisi, kırdaki yaşam alanlarını değiştirdi. Yani bunların çoğunu Hasankeyf bunun en tepeye çıkmış örneği. Böyle çok ciddi örnekleri var. Değiştirmesi bile yaratmış olduğu göllerden dolayı insanların su rejimi değiştirdiği için kırın rejimini de değiştirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü zaten yol yapacağım dediği zaman bir köyü ortadan darma duman edebiliyor diye özetleyebilirim aslında. Evet, buradan e, hareketle tabii ki bu e, boş kent konusuna yeniden e, dönersek, e, çok çarpıcı rakamların arkasından e, Türkiye'nin ikinci büyük kenti olduğunu, zaten programın girişinde de belirtmiştin, e, ikinci büyük kenti olduğunu belirtiyorsun ve burada da e, yabancılar tarafından alınan konutların, Önemli olduğunu söylüyorsun. Yabancılar tarafından alınan konutlar konusunda da e, onların e, ülkelerine ilişkin bir takım şeyler vardı. E, bilgiler vardı. Burada ağırlıklı e, alıcılar e, hangi ülkelerden e, gelenler? E, aslında ağırlıklı alıcılar daha çok e, Suriye, Irak gibi hani, Orta Doğu'da karışıklığın yoğun olduğu... Yani oranın burjuvası haliyle e, İstanbul'a geliyor. E, sonrasında Arap ülkeleri geliyor ama baktığımız zaman hani başka ülkelerden de rakam görüyorsunuz. TÜİK aslında üçer aylık dönemler halinde bunun listesini açıklıyor. E, evet. Tekrar bakılabilir. Yani çok farklı yerlerden geliyor baktığımız zaman. Evet. evet. E, Şimdi hiç... şimdilerde e, Rusya'dan büyük talep var gibi görünüyor çünkü son birkaç gündür veya bir iki haftadır internette Rusça yani Kiril alfabesiyle yazılmış ilanlar ev ilanları çoğaldı. Oldukça çoğaldı. Herhalde bu konuda da büyük bir talep var gibi görünüyor. Gülen baş. Başta İran İranlar tabii. Bence en fazla İranlar var. Ama nerede bilmiyorum. Yani Rakamlarda İran da gözüküyor. Evet. evet. Argon'un bir sorusu var. Şimdi efendim e, Önder Bey, e, aklıma takılan konu şu. Bizim e, büyük kentlerimizde e, iskansız ama kullanılan binalar da var. Bunların e, ciddi bir orana çıktığını tahmin ediyordum. İskan almanın nasıl çetrefil bir şey olduğunu e, vatandaş yaşayarak biliyor, öğreniyor zannediyorum. Bununla ilgili bir e, yorumunuz var mı efendim? Hiç çalışmadım. Ya yani bu çok hakikaten spesifik bir alan. Hem mevzuatı hem de verilerini çok iyi okumak gerektiren bir durum. Asla çalışmadım. Dediğim gibi enerji fikrinden bakarak e, o biraz fazla derine girdim. E, ya yani, takdir edersiniz. Aslında bu emlak alanında çalışanların çok iyi anlayabileceği şeyler e, oraya girmedim açık söylemek gerekirse. Evet. Teşekkür ederim. E, ama şu yabancı satışlarla ilgili hemen şu, şu bilgiyi vereyim. Açtım sayfayı. Ocak 2022'yi söylüyorum size. En fazla satış İran 761. Irak geliyor. Sonra Rusya Federasyonu. Almanya, Kazakistan, Afganistan, Ürdün, Ukrayna, Azerbaycan, Mısır diye gidiyor. Ee, ve bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Şöyle, e, Türkiye'de yabancı konu satışlarında baktığınız zaman %40, e, Toplam satışın %4'ünün üzerine çıkmış durumda. Geçen sene %3.9'du. Şu an 4.5. Toplam satışın içinde ilk el satışlar ve ikinci el satışlarda olduğunu düşünürsek eğer ben öyle biliyorum. Umarım yanlış değildir. İlk el satışlara oranlayınca bu %4.5 %10-15'lere çıkıyor. Bunun ayrıca çalışmak lazım. Eğer böyleyse yeni binaların oturma izni alan binaların %10-15'ini yabancı satılıyor olması çok ciddi bir durum. Ve şöyle iki tane gösterge vereceğim. Bir, Bursa'da Ukrayna ve Ruslar gelmeye başlamış. Daha önce Edirne'ye gelmişlerdi. Oraya değilmişler, orada da binaları olduğu söz söyleniyor. İki, Bursa'da sadece vatandaşlık için alınan boş, büyük, lüks evler, ster olduğu söyleniyor. Yani evet. sadece yabancıların parasını vatandaşın adı altında atlayan bir anlamıyla böyle siteler söz konusu burada bir aslında kara bir ekonomi var. Evet yani özellikle yabancıların satın alıp şu anda boş olan dairelerin de tamamen fiyat artışlarından yararlanabilmek amacıyla alındığını belirtiyorsun ve aynı zamanda Zamanı gelince de herhalde satışa sunulacaktır diye anlıyoruz bunu. Ee, enteresan olan şu yabancılara satılan konutun e, e, toplam satıştaki payı bir, %1 %1.1 iken e, 2021'de 4.5'a e, ulaşmış. Ve bu da yani e, Türkiye'deki e, rant artışının e, çok o, şey olacağı verimli olacağı gibi bir noktaya götürüyor herhalde yurtdışı alıcıları için. Nuray Hocam buyurun. Önder Bey yazısında kısaca değindiği bir konu var. Onu da hatırlatmak yararlı olur diye düşünüyorum. Tabii bu büyük konut stoku nasıl yapıldı? Özellikle e, büyük kentlerde, depreme, deprem tehlikesinin büyük olduğu kentlerde e, bunların önemlice bir kısmının kalitesiz inşaatlar olduğunu biliyoruz. Ve e, hemen hemen tümü e, gayet yetersiz ve göstermelik bir yapı denetim e, sistemiyle denetleniyor. E, bu da aslında bakarsanız milli servetin, yani sonuç olarak buraya büyük bir milli servet harcanıyor. Bu servetin bir yerde boşa harcanması, kısmen de olsa boşa harcanması anlamına geliyor. Önder Bey kısaca bahsetmiş bundan ama belki biraz daha açabilir diye düşündüm. Çok önemli bir tartışma. Şimdi ben iklim enerji açısından baktığımda, bir inşaat kalitesiyle ilgili göstergelere bakmaya çalışıyorum. Denetleme meselesine bakıyorum. Daha önce halk sağlığı konusunda bir uzman hoca vardı. Ee, 80'lerde konut, yeni konutlar nasıl denetlendi ve denetlemede kabuller sırasında e, hekimlerin de olduğunu falan anlattı. Uzun bir hikaye anlattı ve çok etkilendim. Hakikaten bu düzeyde Türkiye'de bir denetlenme söz konusu değil. Yapı denetleme firmalarının 10-15 yıllık hikayesini çok iyi biliyorsunuz. Nasıl denetlemenin dejan edildiğini. Zaten bu rejimin şu an yaşadığımız rejimin denetlemeden muaf bir rejim olduğunu, denetleme iyice ayaklar altına aldığını çok iyi biliyoruz. İnşaat sektöründe denetlemenin dönüşümüyle rejimin denetleme dönüşmesi çok fazla paralellik söz konusu. Şu an e, ben sadece konuklarda enerji tüketimi açısından baktığım zaman 1990-2005 yılı arasında Avrupa Birliği'nde binalarda enerji tüketimi %7 artmışken, %7 bu rakam Türkiye'de %18. Yani 8 puanlık bir fark var. Çok kabul edilebilir. Bu %27'nin içinde Romanya'da var, Bulgaristan'da var. Dolayısıyla fena bir rakam değil. Biz bir tık daha iyileşebiliriz. Fakat e, bu rakam 2005'ten sonra öyle bir artıyor ki 1.15'lik rakam 2020'lerde, 2019'da 1.60'ın üzerine çıkıyor. Yani eğer biz 90'lardaki politika sürürseydik bir olan tüketimimiz şu an 1.25 civarı olacaktı. Ama biz onun yerine 1.60-1.70 tüketiyoruz. Avrupa Birliği 1.08'den 2005'te bunu 0.90'lara çekti. Önemli oranda azalttı. Bunu yaparken de yakıtların kırılımına baktığımız zaman Avrupa Birliği enerji verimini arttırmış, fosil yakıt tüketimini azaltmış, biyokütle kullanımını arttırmış. Türkiye ise enerji verimini düşürmüş. Fosil yakıt tüketimini arttırmış, biyokütleyi arttırmak yerine azaltmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsanız ben şu an kişisel olarak 90'larda yapılmış, pardon 80'lerde yapılmış bir Ankara evinin 2005 sonrası yapılan bir Ankara evinden hem tasarım açısından hem malzeme açısından daha kaliteli olduğunu şunu daha evladilik olduğunu düşünüyorum. Yani siz... E, 70 siz daha biliyorsunuz ama benim gö gözlemlerim yaşadığım eski Ankara'da yaşamaya çalışıyorum daha çok. E, 70'ler 80'lerdeki evler e, arızaları belli, tahmin edilebilir, e, kullanışlı, ölçüleri daha insan olan yerler. Ama şimdikilere bakıyorsunuz. Yani cam balkonu oradan şey gibi çıkmış. E, kombisinin borusu çıkmış. Ya siz yeni yaptığınız evde kombinin bacasını bile ayarlayamamış mısınız? Yani böyle o kadar mı kötü? Bu anlamıyla Son dönemde e, Murat Krayalçı'nın deyimiyle bunlar kentsel dönüşüm değil, yık yap. Ve yık yapının da kalitesinde olduğunu çok güzel sorunuzda da belirttiniz aslında. Evet, çok teşekkürler Önder. Şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Altın Saatler programındayız ve ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Önder Al Yedik arkadaşımız. Ve kendisiyle Duvar Gazetesi'nde 25 Nisan Pazartesi günü yazmış olduğu makalesi üzerine konuşuyoruz. Aslında tabii o makalenin de ötesine geçmiş vaziyetteyiz Önder. Birçok soru Kesinlikle. sorduk. Özellikle de senin esas alanın olan enerji ile ilgili açıklamaların da son derece önemliydi. Evet, buradan hareketle ben hemen Muzaffer Tunca'a söz vermek istiyorum. Benim e, bir sorum var. Bu çimento üretimiyle ilgili. Tabii çimento üretimi, özellikle iklim değişikliği açısından en olumsuz rol oynayan sektörlerin başında geliyor. E, bu konuda e, ülkemizde ihracat oranları nedir? Yani içte ne kadar kullanılıyor, e, ne kadar ihrac ediliyor? Çünkü bir yandan da biz e, bu anlamda Avrupa'yı Kirlilikten kutlarıyoruz yani. Türkiye'de üreterek e, onların e, çimento fabrika kurmasını neredeyse yok et. Evet bu konuda bilgi rica edebilir miyim? Tabii ki memnuniyetli Yani şöyle bilgi vereyim. Normalde e, çimento uzun mesafelere çok taşınmaz. Ama e, tabii ki çevre standartları düşük olunca, buradan ucuzluk sağlanınca menziniz artabiliyor. Bunu şey yapabiliyorsunuz ve Türkiye'de bildiğim kadarıyla Dökme çimento satan, üreten yerler var. Mesela İstanbul'da önemli Rusya pazarına hitap ediyor. Bunu incelemek lazım ama veri olarak söyleyecek olursak biraz evvel hatırlarsınız 2020 yılında yaklaşık 59 milyon ton kadar çimentoyu tükettiğimizi söylemiştim. Bunda ihracat dahil değil. Bir 14 milyon ton kadar ihracatımız da söz konusu. Yani Türkiye'de üretilen her 100 ton çimentonun 80 tonu ülkede tüketiliyor. Yaklaşık 20 tonu ihraç ediliyor. Yüzde 20, 20'si. Ama bizim ithalatımız da söz konusu. Ee, bazı endüstriyel çimento ürünleri de alıyoruz. Ha, Amerika'dan bile de çimento alıyoruz. Hatta biz Amerika'ya bile çimento gemisi kaldırdığımız bir yerde görmüştüm. Çok şaşırmıştım hakikaten. Ee, ama baktığınız zaman çok kirli bir endüstri. Çok doğru söylüyorsunuz. Ve asıl önemlisi bu arada herkes e, plastik kirliliğini konuşuyor. Şu an Türkiye'de çöpleri yakan en büyük tesisler çimento fabrikaları. bunu evet. a, enerji elde etmek amacıyla yapıyorlar. Öyle mi? Evet evet evet evet. Kömür kullanmıyorlar, Kömüre para vermiyorlar. Evet, çimento evet. bertaraf etmenin ucuzluğuyla e, dediler gibi. Bunun da bir e, iklim raporunda tespit etmiştim. Yaklaşık olarak bir buçuk milyon ton 2020 yılında e, çimento evet. fabrikaları çö kent çöpü yakmış. Öyle şey var. Bu arıtma tesislerinde artan posaları diyelim. kurutup eee cimento topaklıklarında yakmak için kullanıyorlar o yani. İzmir'de yaygın biliyorum. Ben. Evet. biliyorsunuz endüstriyel arıtma tesislerinin arıtmasında çok ciddi bir şekilde tehlikeli kimyasallar birikiyor, tehlikeli metaller birikiyor. Bu da yanma sonucunda çeşitli bileşenlere dönüşüp atmosfere ve çevreye eğiliyor. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet yani ihracat e, açısından da baktığımız zaman e, dünyadaki e, çevre sorunlarına e, bir başka katkımız oluyor demek ki. Yani %20 e, kendi ülkemizde değil e, ithal ettiklerimizin haricinde söylüyorum. Ama dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdiğimiz zaman da oradaki çevre felaketlerine e, önemli bir destek veriyoruz gibi görünüyor. Hemen yani bir, bir bilgi daha vereyim. Türkiye'de şu an e, Alman çimento şirketi var, Fransız çimento şirketi var, evet. pek çok Avrupalı çimento şirketi var. Bir yana geçiyorum. Brezilyalı çimento şirketi var. Şu an Ankara'da dolaşan beton mikserlerinin önemli bir, bir kısmı Brezilyalı beton şirketinin çimentolarını döküyor. Evet. evet. Muzaffer senin bir sorun daha var herhalde? De değil de bu e, konutlarla ilgili özellikle e, TOKİ'nin yaptığı konutlarla ilgili e, bir sorun olacak. E, bu emlak gayrimenkulle birlikte yapılan bu konutlar e, aslında e, tahsisli konutlar. Yani bunların tapu sorunu var. Yani az önce konuştuğumuz gibi bunların tapuları yok. Yani birçok İstanbul'daki siteyi biliyorum. Hatta yazık bölgelerde de bu geçerli. Turizm, otel vesaire kispesi altında aslında konut yapılıyor. Ve bu konutlara tapu verilmiyor. 49 yılına tahsisli. <gülüyor> 49 yıl sonra ne olacak çok merak ediyor. Evet. Allah şunu söyleyeceğim bu bahsettiğiniz durum ben bilmiyordum ama çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Eğer böylesi benim 1.7 milyonun üstünde olduğunu düşündüğüm boş kentin konut sayısı çok daha üstünde, bir tık daha üstünde olma ihtimali çok fazla. Bir ikincisi e, olarak çok problemli bir alandan bahsediyorsunuz. Yani e, 49 yıl sonra ne olacağını kimse bilemez ve çıkacak olan e, çatışmaların. Sonuçlarını gelecek insanlar yaşayacaklar. Çok değerli bilgi. Teşekkür ediyorum. Yani doğrudur. Yani mesela otel olarak görüyorsunuz sizin kanıtlarla. Halbuki e, bunlar e, konut villa e, ve e, birçok e, işte, aflanda yararlanıyor. Yani şeyin denizin kenarına yapılabiliyor bunlar. Otel görünümünde. Bunların başka vergi problemleri de çıkacak tabii çünkü. Şimdi bir e, otel Para kazandığı zaman aslında herkes onun ortağı. Yani e, diyelim ki orada 500 e, konut var. E, bir tek otel e, kazanç getiren e, olarak gözüküyor. Ama şu anda daha bunlar so, e, hasar altı ediliyor. E, ben de çok merak ediyorum. E, ileride ne olacak diye. Birisi kurtularsa bayağı e, enteresan şeyler çıkacak. Evet ben bütün bu bilgilerden hareketle... E... Önemli bir bilgi de tabii ki bu emlak artışlarının Londra merkezli bir emlak danışmanlığı şirketinin rakamlarını da veriyorsun makalede. Dünyada %10.3 artış var. Türkiye'de ise %108 artış var. Yani bunları da bu kadar sıkıntılı bir dönemde nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ekonomik krizden bahsediyoruz vesaire. Bunları anlamak hakikaten çok güç. Başka başka bazı hesaplar söz konusu herhalde bu emlak satışlarında emlak mülkü almak isteyenler açısından. Ben buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla hakikaten boş kent olarak baktığımızda Türkiye'nin ikinci kenti olduğunu söylüyoruz boş duran yapı stokları açısından. Belki bu rakam biraz daha yüksektir. Belki biraz daha aşağıdadır. Ama önemli değil. Peki nasıl bir sosyal politika bu durumu değiştirebilir? Ne yapmak lazım? Yani bir yandan kentlerimiz çok kötü durumda. Nuray Hoca'nın söylediği gibi deprem riski altında yaşıyoruz ve bir an evvel Yıkılması veya güçlendirilmesi gereken yapılarla karşı karşıyayız. Bir yandan da elimizde e, kalitesinden çok emin olmadığımız ama yeni olduğunu bildiğimiz boş yapılar var. Buradan hareketle bir sosyal politika önermemiz mümkün mü? Şimdi seçimlerinde yaklaştığı söyleniyor vesaire. E, buradan hareketle söyleyebileceklerim var mı Önder? Ee, var. Asıl gelmek istediği nokta bu. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. IPCC Ağustos ayından başlayarak e, Nisan'a kadar 3 tane çalışma grubu raporu yayınladı. Evet. Bu rapora göre çok az bir emisyon em bütçemiz var. Çok tasarruf kullanmamız lazım ve burada e, çimento sektörünü ayıracak marjumuz yok. Yani e, çimento reçeteye bağlanmalı. Yani imar izinlerine değil reçeteye bağlanmalı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çimento fabrikanın kapanması gerekiyor. Şimdi şöyle bir sorun var. Sorunu çözmeden yola çıkmamak lazım. Araba bozuksa tamir etmek gerekiyor. Yani yolu tamir etme şansımız söz konusu değil. Baktığımız evet. zaman şu anki inşaat, yani şöyle söyleyeyim, 2020 yılında üç büyük belediyenin Ankara, İstanbul ve İzmir'in belediye mevzu kararlarına baktığımız zaman her on kararının dördünün imar olduğunu görüyorum. Maalesef. Anladığım bir şey. Dolayısıyla Aa, hükümet... bence. Daha yüksek bence. Yani. <gülüyor> yani, daha iyi bir yerler. İYİB 4'te daha yüksek. Şimdi şöyle hemen bir açayım. Ben imar kelimesi geçen karar sayısına bakıyorum ama imar vardır bir parsel, imar vardır bir ada. O yüzden hani şey, elmeni armut olduğunu söyleyeyim baştan. Evet. Şimdi dolayısıyla bir tarafta devlet, bir tarafta TOKİ, DSİ, Karayolları Genel Müdür, bir taraftan belediyeler bunlar... Ne kadar çok bina yaparlarsa biz o kadar e, kiracı olacağız. Biz o kadar fakirleşeceğiz. Endeks'i açıkladı. E, Türkiye'de şu an konut fiyatları ortalaması 998 bin TL. 1 milyon TL'ye dayanmış durumda. E, ve geri dönüş süresi 19 yıl. Bu oldukça yüksek bir süre. Yani normalde e, 4-5 yıllar evvel daha stabilken e, piyasa... Bu 15-16 yıllara geliyordu. 19 yıl yani aldığınız evin parasını 20 yılda çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla korkunç bir konut krizi başlıyor. Dolayısıyla bilim öncelikleri önerim şu. Bir, e, inşaat bütün iman izneye durdurulsun. İki, hemen elimizdeki resmin envantaya çıkartılsın. Çünkü envantaya bilmiyoruz kadar altılı konutlar. Re, hani bu söylediklerimi Türkten çıkartıyorum. Sizin eklemeniz çok önemli. Resmin daha büyük olduğunu söylüyor. Hakikaten böyle mi? Bunun parametre ve ölçüleri neler? Onlar tespit edilsin. Üç, ...sosyal dönüşüm başlatılsın. bazen çöpe atacağız. bazıların dönüşüme şansımız var. Yani bu ülkede mimarlık fakülteleri var. Ben şu an Otlu Mimarlık'ın son sınıf dersini jüri üyeliği yapıyorum. Orada böyle dönüşümler tartışılıyor. Verelim gençlere o berbat müteahhitin standartlarını koyduğu binaları... E, ...daha insani hale getirme konusu çocuklar çalışsın mesela. Çok ciddi bir iş gücü sorunumuzu da çözeriz. İstihdam sorunumuzu da çözebiliriz. Dolayısıyla yapması gereken şey şu... Bütün imar kararı askıya alınsın, bütün inşaatlar durdurulsun, devlet bu sektörü, devlet ve belediyeler bu sektörü beslemeyi bıraksın. Öncelikle resmi çıkartalım. Şu an acil sorunumuz bizim sıfır enerjiyle iklim dostu toplumsal ilişki güçlendir, zayıflatan, değil güçlendiren bir barınma hakkı meselesi. Bu tabii benim konuşacağım şeyler değil, ben sadece iklim açısından göstergelerini ortaya koydum eee üstatlarım size çok sağ olun. Acayip boyutlu eklediniz. Bu işin ne kadar kompleks olduğunu gördük ama bu politikanın e, enerjideki yıkımın, e, ulaşımdaki yıkımın Türkiye'de adını koyabiliyorsak burada konut politikasında bir yıkım var. Biz artık yıkımı bırakmamız lazım. Doğayı ve toplumu e, kurtaran bir inşaat süreci geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, e, şimdi e, şu anda e, Programımızda iki tane inşaat mühendisi ve bu konularda da çok deneyimli arkadaşımız var. Bir de mimar var. <gülüyor> Öyle bir program koydu ki ortaya. Nuray Hocam ne dersiniz? Evet bu konuları aslında gerçekten bu açıdan pek tartışmıyoruz. E, bu bu, işin, bu tarafı Önder Bey gerçekten zihin açıcı. Yaklaşımları çok önemli. Ee, Türkiye'de maalesef zaten iktidarlar olaya tamamen bir e, inşaatı, bir iş alanı, işsizlik e, probleminin azalması için bir e, araç. Ve piyasanın canlanması için tabir caizse en kolay e, üstüne gidilebilecek çözüm olarak görüyor. Ee, ve e, bu yani şu anda Önder Bey'in önerisi durduralım inşaatları diyor ama biliyorum İstanbul'da belli yerlerde e, TOKİ, Emlak Konut, mesela e, Fikirtepe'de, Fikirtepe'de epey bir inşaat yapıldı ama özellikle Fikirtepe'nin arka kısımlarında şu anda muazzam bir faaliyet var. Hem de hemen hemen hepsi yüksek bina kategorisinde. E, yüzlerce bina yapılıyor yani bunların, e, bunlara ihtiyaç var mı yok mu e, altyapısı zaten var mı yok mu büyük bir problem yani o, o, konuştuğumuz konular o kadar e, çeşitli yanları olan problemler ki <gülüyor> e, laf lafı açtıkça e, bambaşka alanlara gidebiliyoruz ama Önder Bey'in yaklaşımlarını çok ilginç bulduğumu söylemek zorundayım. Bazı düşünceler tabii daha çok çalışılması gereken çok konu var. Zaten Önder Bey de büyük bir açık yüreklilikle söylüyor. Hakikaten bu konular biraz Türkiye'de az araştırılan ve belli açılardan sadece bakılan, bir bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınmayan konular o bakımdan bahsediyor. Bu konuyu hakikaten çok önemli olarak e, gördüğümü söylemek isterim. Evet. Ben, ben de bir e, şey önerebilir miyim? Tabii ki. Bir, e, az önce konuşulduk, bu kooperatif kooperatifleşme konusu. E, kooperatifleşme işleşme hazırladık çünkü hakikaten çok yozlaşmıştı. O da bir gerçek. Yani her önüne gelen bir bakkal yazmıştı. Hesacı vesaire hemen üç kişiyi toplayıp bir kooperatif kurup çok yoz işler yapabildiler. Ve oyundan da çöktü biraz sistem. Ama bence sağlıklı bir kooperatifleşme e, adımları tekrar önemli olabilir. Bir de tabii e, biraz daha tartışma götürecek bir konu ama kamulaştırma da olabilir. Yani e, devlet e, belli bir e, değerlendirme yaparak, kamulaştırma yaparak bu e, boşluğu giderebilir diye düşünüyorum o konudaki görüşünü. E, katılıyorum yani çok basit bir şey söyleyeceğim kooperatifler varlıklarını 20 yıl önceki gibi sürdürselerdi biz bu şekilde hani çok rahatlıkla kiramızın 1 bir oranında ev fiyatlarının 1 oranında daha az olacağını iddia edebiliyorum. Çünkü şöyle bir şey kamunun evet, kooperatifler aslında kamusal bir yanını, kamusal boyutu olan organizasyonlar. E evet, iktisadi şet, iktisadi yanları olan yapıları olsa da kamunun yoksunluğu Türkiye'de enerji fiyatlarının patlamasına yol açtı. Kamunun yokluğu, özür dilerim, kamunun yokluğu barınmada da fiyatların patlamasına yol açtı. Dolayısıyla çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Evet son iki dakikaya girmiş vaziyetteyiz Önder. Bizim sormadığımız ama senin mutlaka üzerinde durmak istediğin e, herhangi bir konu var mı? Onu senden e, rica edelim. Şimdi e, toparacak olursak aslında öncelikle teşekkür ediyorum. Yazının e, çok farklı boyutlarını Tartıştık ve yazının sınırlarını aşan bir dizi önemli tartışma var. Sayenizde onları yapmış olduk. Bu çok iyi bir şey oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi elimizdeki kısıtları iyi bilmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye'de yeni yeni kuraktan çıkıyoruz ama hala içindeyiz. Çok ciddi bir şekilde iklim değişikliği sorunlarını yaşıyoruz. Ve Türkiye'de şu an yaşanan aşırı meteorolojik olayların sebebi... ...iklim krizinden çok siyasi kriz. Yani bu siyasetin düzenlemeli bunu çok iyi biliyoruz. 2022 yıl zor bir yıl olacak. 2021 yılında Türkiye tarihinin en büyük aşırı, iklim aşırı meteorolojik olaylarını yaşadı ve rekor kırdı. 1024 aşırı meteorolojik olay yaşadı. 1950'lerde 100 civarı olduğunu düşünürsek eğer bu korkunç bir rakam. Dolayısıyla şu an bizim hakikaten IPCC'nin söylediği gibi hızlı bir şekilde ekonomiyi dekarbonize etmemiz lazım. Karbonsuzlaştırmamız gerekiyor. Bu kömür, petrol, doğalgaz, çimento ve asfalt ilgilendiren bir şey... Bu alanlarda politik bir etmek gerekiyor. Ben iklim enerjiden bakarak bunları gördüm. Siz mesleğinizden bakarak daha farklı şeyler eklediniz. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkürler Önder verdiğin bilgiler için. Ayrıca makaleyi tekrarlamak istiyorum. 25 Nisan pazartesi günü Duvar Gazetesi'nde yayınlandı. Ayrıca Önder Al Yedi'nin internet sitesine de ulaşmak için adresini kullanabilirsiniz. Evet. Çok çok teşekkürler. Nuray Hocam siz son söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Önder Bey e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, konuya hiç e, bakmadığımız başka açılardan bakmamızı sağlayan çok e, fikir açıcı bir e, sunum oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim, Çok sağ olun. Evet. Tekrar teşekkürler Önder. Evet efendim e Açık Radyo'da bu hafta konuğumuz Önder Aldedik idi. E Enerji ve İklim Uzmanı aynı zamanda Çeviri Sorunları Araştırma Derneği e Başkanı 350ankara.org İklim Aktivist Grubu'nun kurucularından gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.